Kavanoz'daki Yıldız programına hoş geldiniz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Fethiye ile ben varım bugün. Merhaba herkese merhaba İsmail. Bugün kalabalığız evet. aslında. Geleceğin ayak izlerini genç arkadaşlarla konuşmak istiyoruz bugün. Kalabalık bir konuk topluluğumuz var. Biz bugün sevgili dinleyenlerimiz... Sizinle bir genç takımı tanıştırmak istiyoruz. Kuşçu Team diyorlar kendilerine. Onlar bir grup lise öğrencisi. Bilime meraklı, bilimi yaymayı ve daha çok insana ulaşmayı hedefleyen ve projeleri olan bir grup lise öğrencisi. Ama kendi ağızlarından dinleyelim isterim ben onları. Programda biraz onların projelerini, fikirleri, ürettiklerini ve hayallerini onlarla birlikte konuşmak istiyoruz. Şimdi sizi tanıyabiliriz. Kimler burada acaba? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Kimler var isim olarak bizimle? Ee, ben varım Gökhan. Yanımda Sude, Selçuk, Efe, İdil ve bizim yanımızda olmayıp da yine o toplantıya başka katılan Yiğit ve Nesibe de var. Ben de varım. Hı? Mehmet Emir Kuşlu. Mehmet Emir de burada. Burada olmayan ve ismini söylemek istediğiniz kimse kaldı mı? Bir de Elif var ayrıca. Evet ayrıca Elif Bal da var. Değil Ama. Değil. Siz kimsiniz peki? Aslında iki okuldan oluşuyor bu ekip. Biz Sabancı 7. Yıl Anadolu Lisesi'nde avcılarda eğitim gören bir ekibiz. Burada şu an sizinle konuşuyoruz. Ben Sude bu takımı oluştururken çok güzel şeyler yaşadı. Çok güzel anlarımız oldu. Bu yarışmayı bir eylem hocamız var bizim rehber öğretmenimiz. O bize iletti Whatsapp'tan böyle bir yarışma var konferans olacak İstinye Üniversitesi'nde diye. Biz de baktık, araştırdık ve herkes bir anda toplandı. Toplandık ve öğretmenimiz sayesinde. Sonra bu ekibi kurduk. Buna gelmeden önce dinleyicilerimiz biliyor ya, yarışma dediğin ne? ne neyi kastediyorsun? Sörn'ün düzenlediği, her sene düzenlediği Binline for Schools diye bir yarışma var. Oradaki deney düzeneğine biz bir e, T9 altında bir deney önerisi sunuyoruz. Orada yapılmak üzere. Yarışma bundan ibaret. Yani fizik alanında... Bir deney evet, parçacık evet. fiziği. Daha temel olarak kuantum fiziği alanında liseler arası bir yarışma. Bu Beamline for Schools dediğimiz Hı -hı. yarışma. Bu yarışmaya katılabilmek için lise öğrencisi olmak ve bir ekip oluşturmak gerekiyor? Ne evet. Evet. Evet. evet. En az 5 kişilik, en fazla 9 kişilik bir ekip oluşturmamız gerekiyor. Tabii daha fazla ekip oluşturabilir ama yarışmanın ödülleri 9 kişiye göre dağıtılıyor. Hazırlık sürede ne teki? Bir proje fikri mi geliştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Bu ya bu Beam Life for Schools yarışması dediğimiz yarışma, liseler arası kuantum fiziği dalında yarışma. En basitinde parçacık fiziği veya e, CERN'de bulunan bir büyük hadron çarpıştırısı diye bir çarpıştırıcı var. Bunun ufakta bir kısmı var T9 hattı diye. Bu T9 hattı üzerinde bir deney önerisi. E, bu yarışmada asıl amaç e, bu bir grup öğrencinin en en az 5, en fazla 10, pardon 9 kişilik bir ekip oluşturan lise öğrencilerini o hat üzerinde bir deney önerisi sunması verilen imkanlar doğrultusunda Bazı kuralları var, biyolojik hücre kullanılmıyor veya foton veya gibi şeyleriyle kendi üretmeniz gerekiyor. O tarz kuralları var. O kurallar çerçevesinde bir deney önerisi sunmamızı istiyorlar. Bir de bunun yanında yan şeyleri de var. Yaptığımız deneyi eğlence bir video haline getirerek anlatmak, bir dakikalık bir videoda veya bu ilgisi olan... Ama imkanı olmayan kişilere bilimi ulaştırmak. Biz bu Doğrulda muola projesini yaptık. Hı hı. Ayrıca onu da anlatırız eğer hı hı. yeri gelirse. ya yani Yarışma bu özetle Tamam. Peki siz bu yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz? Ve ne sizi bir araya getirdi? Şimdi artık bir ekibe dönüşme yolunda ilerliyorsunuz. Nasıl bir araya geldiniz? Yarışmaya bizim rehberlik hocamız WhatsApp'ta mesaj attı. Böyle böyle bir yarışma var. CERN tarafından düzenleniyor. Kazananlar iki haftalığına CERN'de ağırlanacak. Cenevre'de büyük adron çarpıştırıcısının olduğu yerde. Ki çok büyük bir şey ve oradan sertifika alınacak yarışmaya katılanan tarafından. Bu ilk başta bizim bilgimizi cezbetti. Sonra gidip dedik ki hocam biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Kişiler tanıştık. Arkadaşlarımla ekibi kurduk. İlk başta sadece Sabancı yani bizim kendi okulumuzda kurduk bu ekibi. Sonra bir toplantı yapıldı bir üniversitede. Yani detayları anlattılar bize. Şu bu öyledir, bunu yapacaksınız, şu şekilde sunacaksınız. Yazacağınız makale şu kurallar içerisinde şu uzunlukta olacak. Konunuzda bunları yapmamanız gerekir gibi bazı detaylarını anlattılar. Orada biz başka bir okuldan arkadaşlarımızla da tanıştık. Onları da ekibe kattık Yiğit ve Emir'e. Onlarla orada tanıştık. Daha da büyük iki tane okul olarak katıldık bu yarışmaya ve evet, sonrasında güzel. fiziksel toplandık gittik bazı profesörlerle beraber konuştuk bu şekilde bir ekip olduk. Çok güzelmiş bu fiziksel toplandık diye <gülüyor> bundan bir <gülüyor> önce kullanmadığımız bir tanımlama kullanıyoruz evet. artık bir <gülüyor> önce sadece toplandık diyorduk şimdi evet sanal mı fiziksel mi <gülüyor> doğru. Ben şeyi Fiz merak ediyorum ne kadar zamandır bu fikrin üzerinde çalışıyorsunuz? Ne zaman başladınız? E, Ocağın 15'inde biz konferansa gittik. Ondan sonra çalışmalarımıza başladık. Nisan'ın 15'ine de teslim ettik. Hmm. Ondan beridir. E, neredeyse işte üç aylık bir süredir. Biz bunu yapıyoruz. Evet. Tamam. Yani bayağı e, çok kısa bir zamanda yetiştirdiğiniz böyle meşakkatli bir iş olmuş gibi gözüküyor. İsmail araya mı girmek istiyorsunuz? Evet evet. Şimdi arkadaşlar sizler hepiniz lise öğrencilerisiniz. Doğru. Evet. Biraz sonra çok kısaca bir özetini de geçersiniz herhalde vereceğiniz, verdiğiniz projenin. Merak ediyorum ben. CERN'de bir deney kurmak için lise öğrencisi biraz aklım zor alıyor benim yahu. Yani zaten kuantum fiziği deyince ha diye havalara bakıyorum ben nedir derken. <gülüyor> <gülüyor> Siz lise öğrencileri olarak bayağı ilgili olsanız gerek. Bu konuda sizi... Ön liderlik eden ya da yani bilgi açısından, öğretme açısından öğretmenleriniz mi var? Yoksa kendimi merak Hocam şöyle bir komik bir tarafımız var. Lafınızı parayın, kusura bakmayın. Bizim son bir aya kadar bir öğretmenimiz de yoktu. Son Meraklı tavzeler. <gülüyor> yani kendi kendimize full, Bütün her şeyimizi, bütün deney önerimizi Yaptığımız yan projeleri, fikirleri hep hepsini kendi kendimize döndürerek yaptık. Kendi araştırmamız, evet. kendi özlemimiz, hatalarımızı kendimiz fark ettik ve bu çok fazla denemeleri değiştirmemize Hı -hı. sebep oldu. Ondan dolayı işin biraz zor zor oldu ama daha zevkini aldık. E tabii şekilde. burada olmamızı sağlayan da bir öğretmenimiz var tabii ki. E, tabii ki başımız sıkıştığı zaman öğretmenlerimize koştuk. Sağolsunlar desteklerini esirgemediler. Çok güzel zamanlar geçirdik gerçekten. Muğol olsun, bu proje olsun. Bize çok şey kattı, çok şey öğrendik, deneyim kazandık. İleriki üniversite hayatımız için özellikle. Ben e, küçük bir açık radyo reklamıyla giriyorum araya. <gülüyor> radyo, bu radyonun kuruluşu arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten. Patronsuz bir radyo. Merak peşinde koşanların çokça oluşturduğu bir radyo bur burası. En temel motivlerden biri bu gerçekten. Sizin de böyle bir merakla girdiğiniz hatta kimsenin örgütlemeyip de sizin yan yana gelerek oluşturduğunuz bir grubun temelinde de merakın oluyor olması bana çok ne bileyim heyecan verici geliyor. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederiz. Zaten şöyle bir şey oldu. Biz toplandık. Herkes dedi ki mesela ben de dedim. Dedim ki Hani ben bunu düşündüm. Açtım baktım o mesajı ama bizden bir şey yani çıkmaz ki dedim hani Türkiye'deyiz ve yani ne bileyim bizim okuldan. Hani merak ederim kalır dedim. Sonra herkes aynı şeyi söylemeye başladı. Bir anda dedik ki zaten biz bunu düşünmüşüz o yüzden buradayız bir aradayız. Bunu herkes düşünen bir ekip. Çok güzel. Kesinlikle. Ya birazcık bize projeden bahsetseniz ama mesela ben sözlerciyim ve en son fizik dersini lise aldım. Azıcık benim de anlayabileceğim gibi ya da... Artık genel izleyicilerimizin ne yapacaksınız siz? Bu projenin şeyi ne? Bilim Zaten... ne? Hı -hı. Bu projemizi çok basit bir şekilde anlatayım. Yani amacı nedir ve ne ölçmek tamam. ve neyi yapmak istiyoruz. Tamam. Bizim şu projemiz şu. Işığın dalga boyunu ölçerek bitkinin rejenerasyon ve fotosentez hızına bir etkide bulunmak. Olumlu bir etkide bulunmasını sağlamak. Ölçmek ve bunu yazmak amacımız buydu. En basit tabiriyle. Bu amaca nasıl ulaşacaksınız? Nasıl bir şey e, tasarlıyorsunuz? Ee, şöyle bir durum var. Biz normal olarak aletin içine yani T9 latını ışık gönderemiyoruz. Işığı kendimiz oluşturmamız gerekiyor ve bundan da Çerenkov radyasyonu diye bir radyasyondan yardım, yardım almaya karar verdik. Çok en bas, şöyle anlatayım size. Bir grup elektronu ışık hızının üzerine geçerek ışık oluşturmasını sağlayacağız. Yani normal olarak ışık hızını hiçbir şey geçemez. Çünkü ışık en hızlı şeydir ağırlığı olmadığı için. Ufak bir işiyle Ali Cengiz oyunu yaparak ağır suyun içinde, yani suyun içinde ışık biraz daha yavaşlıyor. Maddi gibi davranıyor. Ve elektron da ondan hızlı gidiyor belli bir süreliğine. Bu şekilde ışık oluşturuyor. Biz de bundan yararlanarak bir ışık oluşturduk. Oluşturmayı hesapladık. Diyeyim, tam fiziksel olarak oluşturamadık tabii de. Fikir ol teorik olarak. Oluşturmayı düşündük. Ve oluşturduğumuz ışığın da dalga boyunu ölçmeyi. Düşündük. Bu dalga boyunu ölçerek de e, ne tür mavi ışık oluşuyor, mavi ışın ne tür bir katkısı olur, ne sağlar rejenerasyonel fotosentezine bitkinin Peki Hı. o nihai amaç tam olarak ne? Bitkinin rejenerasyonuna katkıda bulunmak ne demek? Ne işe yarayacak? Bitkinin rejenerasyona katkı daha hızlı büyümesi, daha verimli bir şekilde kullanabilmesi belki seracılıkta olur veya o tarz işlerde olur. Evet. Ya Bu tür sürecin en önemli kısmı zaten sonucundan öte bu sürecin kendisi özellikle sizler için tabi takım olarak çok kıymetlidir diye tahmin ediyorum. Birlikte fikir üretmek, birlikte bir şeyi bina etmek ne diyeyim gıpta ettiren, bana gıpta ettiren bir durum açıkçası. Keşke herkesin bu tür birliktelikleri kurabilme şansı olsa. Başka bir şey sorabilir miyim ben? İsminiz. Kuşçu grubu Evet Nedir? Niye? Ya ismimiz Ali Kuşçu'dan geliyor. Yani Türkiye'nin medreselerin eğitiminde, matematik eğitimine önem veren ilk büyük bilim insanlarından olması, özellikle en büyük Türk fizikçilerinden biri olması ilk anlamında, döneminde. Ondan dolayı Ali Kuşçu ismini koymaya karar verdik. Medrese döneminde bile matematiksel eğitimlere yardımda bulunduğu için Hı. ve okutulmasında çok büyük katkıları olduğu için. Güzel bir seçim evet. olmuş ama Ben de şeyi sormak isterim hazır İsmail'in az önce bahsettiği bu sorudan önce. Ekip olarak çalışmak, bunun güzel tarafları nelerdi? Size neler kattı, neler öğretti? Bu, bu süreç nasıl geçti? İlk başta biz zaman yönetimini çok iyi öğrendik. E, yaptığımız hatalar illaki oldu. Ertelediğimiz şeyler oldu. Bunlar bize kötü sonuçlar olarak geri döndü. Motivasyonumuz düştü. Bu en kötüsüydü bizim için. Ama dediğimiz gibi her zaman sarılarak tekrardan kalkmayı öğrendik. Bu önemliydi. Ekip çalışmasını öğrendik. E, zaman yönetimini dediğimiz gibi öğrendik. Ekip çalışmasının çok önemli bir şey olduğunu öğrendik. Zaten gerçekten bu yarışmanın da esas istediği bizden ekip çalışması. En önemli şey burada ekip çalışması. Çünkü ekip içinde tartışmalar çıkabiliyor. Ama biz bunu eğer aşamazsak proje sonlanacak. Bizim de bunun bunu istemediğimiz için Gerçekten çok çabaladık, sarıldık, tekrar kalktık, düştük, kalktık ama bilimsel yöntem uygulama becerimizi göstermeye çalıştık. E, bilimle, bilime olan hepimizin bir yatkınlığı var, biz bunu açığa çıkarmak istedik. Önemli olan bizim için buydu. Çok güzel dostluklar kurduk, bu zaten bambaşka bir şey. Birbirimizi, biz hiç tanımıyorduk, tekrar tanıştık, çok yakın arkadaş olduk. Bu geleceğimiz için de bu şekilde üniversite hayatımızı öğretmenlerimiz de diyor etkileyeceğini düşünüyoruz bu şekilde çalışmalarımızı. Çok güzel zamanlar geçirdik birbirimizle. Umarım nacizane, da böyle devam eder. Farklı yaşamalarda. Naçizane bir fikrimi söylemek istiyorum. Geleceği nasıl etkileyeceğini hiçbirimiz, hiçbir şekilde bilemiyoruz. Fakat bu geçen dönemin kendisi ve onun kattığı şeyler başka kapıların açılmasında çok Gerçekten yardımcı oluyor. Ama sırf bir şey kazanmak değil. Şu yaşadığınız dönemin keyfi burada bir birliktelik kurdunuz. Bir fizik deneyinde, bir deney için bir araya geldiniz. Ve burada da siz kendinizce bir yaratıcı bir süreçte bir birliktelik sağlıyorsunuz. Bu ayrıca kıymetli bir şey zaten. Bu anın, bu zamanın kıymetini de bildiğinize eminim ben. Oradaki eğlencenin. Biraz önce anlattığım o hani... Hitabi tarımların dışında var mı güzel bir anınız çalışırken başınıza gelen iyi, kötü? Aslında bunu Muğla'yı da dahil ederek sorabiliriz. Projenin bir de Muğla ayağı evet. var. Bizim de en çok ilgilendiğim erken çocukluk eğitimcisi olarak çocuklarla bir araya gelmişsiniz. Biraz ondan bahseder misiniz? Sonra Neden? oradaki ilginç var. Neden çocuklarla bir araya geldiniz? Aa, o kere? Hakikaten ne alaka? <gülüyor> Şimdi bizim bu esas yarışmamızın diğer bir ayağı olarak bilime ilgisi olanların e, ama imkanı olmayan insanları bilime ulaştırmak diye bir ayağı vardı. İşte biz de bunu esas alarak da dedik ki hani neden bir köy okuluna gitmiyoruz da bu çocuklara bir şeyleri katıp onların meraklarını tazelemek istemiyoruz dedik. Neden merak duygularını revanşa çıkarmak istemiyoruz dedik. Çünkü hani imkansızlıklardan dolayı bu şekilde... ...hani meraksızlık o kadar kötü bir şey ki... ...bu dünya için inanılmaz kötü bir şey... ...geleceğin bilim sana çıkabilir o çocukların içinden ...o kadar büyük bir potansiyelleri var ki... ...biz inanılmaz şaşırdık orada... ...hepimizin ağzı açık kaldı... ...bundan dolayı birleştik böyle bir şey... ...öğretmenlerimize geldik söyledik... ...onlar da çok heveslendi... ...hepimiz böyle zaten bizim okulumuzun kardeş okuludur... ...bu gittiğimiz Çaysar İlkokulu... ...oradaki çocuklara giderek... ...deneyler yaptık bilimsel deneyler... ...anlatmaya çalıştık işte... ...Newton Çarkı olsun asit baz deneyleri olsun maddelerin asit mi baz mı olduğunu onlara anlatmak istedik. Hep beraber ee, mi gittiniz Sözde? Hep beraber. Yani bizim Sabancı 50. Anadolu Lisesi'ndeki ekip olarak 7 kişi gittik. Biz diğer okuldaki arkadaşlarımız bu projede Hı. değillerdi. Bu arada ee, diğer okul, da... diğer okul bir ismini de analım diğer okul. At Atakent Anadolu Lisesi. Atakent Anadolu Lisesi. Evet. Hep diğer okulda kaldı Atakent Anadolu Lisesi. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde hmm. hep böyle gittik yedik kişiydik, Gittik çok güzel deneyler yap, Çok güzel bence şekillenmelerini sağladık zihinlerinde bir şeylerin. Çünkü çok sorguladılar. Birbirleriyle istişare yaptılar. Orada konuştular sürekli. Aa bu böyle miymiş şu şöyle miymiş diye. Kendi sınıf öğretmenleri de bunu fark etti zaten. Kaçıncı sınıf öğrencileriydi onlar daha çok? Birinci sınıf, ikinci sınıf. Zaten yani hani köy işte. okullarını biliyorsunuz. iki tane sınıf var. Bir sınıfta birinci ve ikinci sınıf var. Diğerinde üçüncü ve dördüncü sınıflar vardı. <gülüyor> Küçücük ya, bir yer. Şöyle de, bir durum hı. var. Oranın bir köy okulu olduğu için ve çok kalabalık bir çocuk nüfusu olmadığı için ve öğretmenler de aynı şekilde çok bir öğretmeni. Bir tane, iki tane öğretmen vardı yanlış hatırlamıyorsam. Birleştirilmiş sınıfları var. Şöyle düşünün. Dört tane sıra düşünün. Bir sırada biriler, bir sırada ikinci sınıflar, ikinci sırada üçüncü sınıflar. O şekilde okuyordu. Hepsi bir sınıfta okuyordu. Anaokul da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle iki sınıflık tatlı bir okuldu. E, orada okuldu. böyle sizin e, aklınızda kalan çocukların tepkileri, böyle anlar, gözünüzün önüne gelen bazı anlar var mı deneylerden? Ya da çocukların soruları? E, çocukların, şey unutmuyorum, bir tane deneyimiz vardı bizim manyetik alanla ilgili. Orada bir tane kız, konuyu anlatıyorum. Şöyle bir şey var. Tabii Çekeceğim. onların anlayabileceği e, düzeyi. An, çok basit bir şekilde anlatıyorum. Oradan bir tane kız çocuğu geldi ve bana kütle çekimiyle ilgili bir soru sordu. <gülüyor> Ki benim kütle çekimini bilmeyen arkadaşlarım var. Liseviş lise olarak. Kaç yaşındaydı gelen çocuk? Yanlış çocuk. hatırlamıyorsam 2. sınıfta 7 7 yaşlarında oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani evet 7 8 yaşlarında. 7 8 yaşlarında bir çocuktu. Yedi, Ama çekim dememişimdir hiç <gülüyor> sanırım. De... <gülüyor> Karadeliklar kütle çekiminden oluşuyor, değil mi? Tazim soru sormuştu. Ben hala onun şokundayım. <gülüyor> Vay. Şimdi aslında bu bu soruyu soran kişinin bu konuda yönlendirme alıp almamasına bağlı hayatta geri kalan kısmında neler yapacağı, değil mi? Yani eğer şansı fırsatı olsa bu soruyu sorabilen bir çocuğun bu alanda merakının peşine gitme ihtimali olabilir. Ama o şans olacak mı acaba? Evet. Evet, siz belki bu yaptıklarınızda evet. bunlara da bir cesaret ya da bir olabilirlik e, ihtimalini gösteriyorsunuz. O açıdan da hakikaten hani aklınıza, ayağınıza, ellerinize sağlık demek herhalde he, hepimiz adına, bütün geri kalan insanlar adına bir borç olsa gerek e, diye düşünüyorum. <gülüyor> Eline sağlık arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Burada paylaşabildiğimiz için de biz çok mutluyuz. Bunun için de biz size teşekkür ederiz. Ya, keyifle. Yerkin zamanda da sonuçlarımızı neler olduğu, hangi gelişmeler oldu tekrar bir araya gelmek ve konuşmak isteriz. Kapatmadan gençlere şeyi sorsak mı? Projenin ilerleyişiyle ilgili hayal neler? Evet. Gelecekle ilgili. Evet, ha. evet. Hem kendi geleceğiniz hem ekibin geleceği. Ee, ekibin geleceği olarak biz işleri biraz daha büyütmeye hatta bir komünite oluşturmaya ve komünite arasında yardımlaşarak bir sürü yarışmaya katılıyoruz. Bir, bir sürü lise öğrencisiyle çok daha fazla projeye katılmak gibi fikirlerimiz var. Yardımlaşarak, TÜBİTA olur, başka yarışman olur, robot yarışması var ki seneye katılma istediğimiz yarışmalardan bir tanesi. Amerika'da düzenlenen. Burada bir Büyütmeyi çıkma... ve daha kalabalık bir şekilde bir sürü yarışmaya katılmayı. Burada bir söz alabilir miyim? Ee, şöyle bir şey yaptık. Bu MoLa projesini tek bir okula bırakmak istemedik. O yüzden çevre okullarımıza da itibata geçerek onların da bu tarz bir proje gerçekleştirmesi için teşvikte bulunduk. Ee, hatta ilerleyen zamanlarda çevre okulumuz yan tarafımızda. O tarz okullarla iletişime geçtik. Onlar da düzenlemeyi düşünüyorlar. İlgilerini çekti. Nasıl yaptığımızı düşündüler. Yükelp'in dediği gibi bir komünite oluşturmak istiyoruz. Hatta bununla ilgili bazı yatırımcılar çalışmalara başladık ve dünyanın en büyük robotik yarışması var FRC diye. Bu yarışmaya Amerika'ya bir takım göndermek istiyoruz. Aşağı yukarı bu takımlar 20-30 kişi oluyor. Bunun içinde çeşitli temaslarımızı sürdürüyoruz. Harika. Güzel bir topluluk hayali var. Projesi var önümüzde herhalde. Evet. Vallahi yaptıklarınızı biz buradan duyurmak konusunda ne bileyim elimizden geleni yaparız belli aralıklarla dilediğiniz zaman çok bana heyecan veriyor. Bak konuşamıyorum. Aa heyecandan konuşamıyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> onu Diğer okullara da taşımak ne kadar bu topluluğun mesela şeyi çok güzel olabilir. Siz mutlaka bunun üzerine hayal kurmuşsunuzdur da bana da şimdi liseli öğrencilerden oluşan bir topluluk, diğer okullara gidip deneyler, bilimle tanıştırmalar yapıyor olma hayali ne kadar aslında şey kolay düşünülebilecek ama yapılmayan bir şey olarak çıktı karşıma. Umarım devam edersiniz. Yaptığınız işleri burada belli periyotlarla bir hatırlatma, duyurma konusunda Elimizden geleni yapacağız. Değil mi? Peki ya, yaparız yani. Bir arkadaşımız da evet. söylüyor. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizi böyle ağırlayıp hikayemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve bizi destekleyen okulumuza yanımızda olan tüm öğretmenlerimize esirgemek için onları da teşekkür ediyoruz. Çok güzel zaman geçirdik. Çok güzel deneyimler elde ettik. Çok güzel şeyler kattığımızı düşünüyoruz, düşünüyoruz hayatımıza. Umarım en böyle güzel. devam eder. En en güzel, en önemlisi bu. Bir yandan topluma katkı ama bir yandan da kendi hayatınızı anlamlı ve değerli kılma konusunda çok güzel zamanlar yaşadığınızda inanıyorum. Sadece başkalarına katkımız olsun değil, kendi hayatınızda daha düzgün bir yere, daha iyi bir yere, daha kimlikli bir yere taşıma konusunda size de çok büyük katkısı olmuş bir süreç. Burayı da unutmayın bence. Bitirirken ben yani şunu söylemek isterim. Bir yandan da böyle eğitimci kimliğim şey yapıyor, Çekiştiriyor bir <gülüyor> an, dinlemeye çok özen gösterdim ama programımız sanıyorum değil mi, 22 Nisan günü, günü olacaksınız. Ertesi günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sonrasında da Gençlik Bayramı geliyor. Ve eğitimle ilgili bir sürü sorunun içinde, eğitim sistemiyle ilgili bir sürü sorunun içinde yıllardır boğuştuğumuz zamanlardan, dönemlerden, Coğrafyalardan size sesleniyoruz. Esasında ben ne gençlerin ne de çocukların böyle Türkiye'nin, dünyanın yarını olacağı söylemine katılmıyorum. Onların bugünkü halleri, bugünkü duyguları, bugünkü iyi olma durumları, ihtiyaçları, onları destekleyecek ortamları yaratmada yetişkinlerin ve kamunun bugünkü görevi sorumluluklarını hatırlatmak için bir fırsat olarak kullanmak istedim bunu. Bizim bir şey yapmamıza bile gerek yok. Gençleri bir araya getirecek imkanlar, kaynaklar sunsak onlar zaten keşfederek yaratıcılıklarının, meraklarının peşinden giderek birçok yollar açıyorlar kendilerine. Siz bunun çok somut, gerçek bir kanıtısınız bizim için. Sizi tekrar tekrar ağırlamayı çok isteriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gençlerin <gülüyor> önüne açılmasını biz de çok istiyoruz. Bir grup lise öğrencisi arkadaşımız ile sohbet ettik. Kuşçu Grup ismiyle bir bilimsel çalışma takımı oluşturmuş. 9 kişiydik değil mi? 10 kişiyiz. 10 kişilik. kişilik bir ekip oluşturmuşlar. Sabancı, Elinci Yıl Anadolu Lisesi ve Ataker Anadolu Lisesi'nden arkadaşlar bir araya gelmişler ve serne bir deney projesi sunmuşlar. Kendi çabalarıyla örgütlenip sonra yardım talep etmişler. Kuşçu grubun bütün üyelerini yani sevgilerimi sunuyorum ben bütün dinleyiciler <gülüyor> adına. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri dinlemek heyecan verici gerçekten. Ve biraz önce söylediğimiz gibi gelişmeleri buradan aktarmak konusunda biz elimizden geleni yapacağız. Sizden de söz istiyoruz. Ee, arkadaşlar. Geçirmeden şeyi sormak isterim. Dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler, nasıl takip edebilirler yaptığınız çalışmaları? Nerede? Ee, bizim Instagram hesabımız var, Çitim. Oradan bizi bulabilirler. Oradan Muğla projemizi anlattık. İşte anılarımız da orada var, deneylerimiz de. Çok güzel e, aktif olmaya çalışıyoruz zaten. Aynı zamanda evrim ağacında blog yazımız da var. Yine Çitimle bizi bulabilirler. Mail adresimiz zaten Instagram hesabımızda mevcut. Ama kuşçunun nasıl yazıldığını bana bir harf harf söyler misin? Galiba kuşçu gibi yazılmıyor, değil mi? Özbekçe şekilde. Özbekçe yani. şekilde. İlk önce kuş böyle kuşdan Q U S ve H sonra C H I kuşçi olarak yazılıyor özbekçe. Kuş Ali Kuşçunun ismini oluşturduk. Tevk İngilizce Q harfiyle başlayan Kuşçi Team bir de alt çizgi ekleyerek bu adrese ulaşabilirsiniz Instagram'da. Çok teşekkürler. Çok memnun olduk arkadaşlar. Bir teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Bu haftalık programımız buraya kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlara çok teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize yine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.